Merhaba, ee, yine buğdayla tohumdan hasata ekolojik yaşamda e, sizlerle birlikteyiz. Ben e, Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bu hafta e, hocamız İstanbul Tıfakültesi'nden Sayın Kenan Demirkoğlu üçüncü kez konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiği değiştirilmiş bitkiler konusunu bitirmek o kadar kolay değil. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz Kenan Demirkoğlu. Çünkü konu çok gündemde, konu çok hassas ve konu acil bir şekilde bilgilen insanların bilgilenmesine muhtaç şu anda toplum tarafından. Geçen haftalarda şu anda gündemde olan biyogüvenlik yasa tasarısı taslağının ne tür e, tehlikelere ya da ne tür endişelere yol açtığını e, konuşmuştuk. Ondan önce, e, ondan sonraki programda da e, genetiği değiştirilmiş organizmaların, genetiği değiştirilmiş bitkilerin sağlık üzerine etkilerini biraz konuştuk. E, bugün de e, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda dünyada ne yapılıyor, ülkeler bu konuda nasıl tedbirler alıyorlar, e, Türkiye'de e, Türkiye'ye girdi mi gerçekten bu ürünler, e, bu ürünler anlaşılabilir mi? Ee, gibi konuları konuşacağız. Evet hocam dünyada durum ne geliyorlar konusunda? Ülkeler bu konuda bazı yasaklamalara gidiyorlar. Ee, hangi ülkeler ne yapıyor? Şimdi aslında bu tohumların kaynağı e, Amerikan kökenli çok uluslu şirketler ve e, baba Bush döneminde e, Amerika için çok önemli bir ihracat potansiyeli yaratabilir bu diye bu tohum şirketleriyle hükümetler hep çok Kol kola iç içe oldular. Ee, nitekim e, potlarıyla meşhur e, başkan yardımcısı Dan Quayle döneminde, e, Baba Bush'un e, iktidar olduğu dönemde, Amerika'daki e, biyogüvenlikle ilgili FDA yönetmeliği çıktı. Ve orada işte vahim hata yapıldı. E, bu yeni novel dedikleri bitkiler geleneksel bitkilerle eşittir. Aksi kanıtlanana kadar. Yani e, al, kullan kardeşim. Zehirlenen insan olursa çaresine bakarız gibi bir yaklaşım Halbuki oldu. Halbuki ilaçta bile 25 yıl bir dinlenme süresi vardır. Değil Aynen. mi? Piyasaya çıkmadan Aynen. önce. Bizim de zaten iddiamız bu. Biz biyoteknolojiye karşı değiliz. Biz genelde bilime karşı değiliz. Ama tam aksine bununla suçlanıyoruz. Tam aksine biz bilimsel olarak araştırılsın. Aynı ilaçtaki gibi araştırılsın. İnsanlar kobay olarak kullanılmasın. Ee, bunu peşindeyiz. Ama evet. bunu araştırdığınız zaman sakıncalar ortaya çıkıyor. O yüzden Amerika'da bir etiketleme mecburiyeti dahi yok. Evet. Ee, ve maalesef Türkiye'deki bazı Tırnak içinde söylüyorum bilim mi filim mi ne adamı olduğunu tam anlayamadığım insanlar e Amerika bile bunu yasaklamıyor. Biz kim oluyoruz da yasaklıyoruz gibi savlar ileriye sürüyor. E bana ne? O iktidarlar yurttaşına kötü davranıyorsa kötüyü mü örnek almak zorundayız? Ama tam tersine bakın Yeni Zelanda'da ki Yeni Zelanda'nın bazı yönetim biçimleri Avustralya ile ortaktır. Evet. Ve Avustralya'da GDO serbesttir. Ama Yeni Zeylan'da asla bu tohumlar benim ülkeme girmez diye yasa çıkardı. Bir de e, tohumu kendi ekmediği gibi dışarıdan hazır gıda ürünü aldığı zaman da eğer satın alınan gıdada binde birden daha fazla oranda genetiği değiştirilmiş organizma varsa etiketleme zorunluluğu getirdi. Halbuki Avrupa Birliği Yeni Zelanda'nın binde bir dediğine binde dokuz. Yani dokuz kat daha toleran davrandı. Ama Avrupa Birliği'nde bazı ülkeler <gülüyor> e, kendi kurallarını koyabiliyorlar. Polonya mesela bildiğim kadarıyla e, Şimdi, sokmuyor GDO'yu. Hayır çok doğru Hı. değil o. E, tohumu sokmuyor. Hayır. Şimdi Türkiye'de mevcut bir yönetmelikle tohumu sokmuyor şu anda ülkeye. Yani şu anda e, Türkiye'de manava gittiğiniz zaman Gedeoğlu herhangi bir sebze veya meyveyi alacağız kaygısına vatandaşlarımızın girmesine gerek yok. Yasal hiçbir şekilde şu anda ekimi yapılmış değil. Kaçak yapılmış mı bilemiyoruz. Çünkü maalesef gıda güvenliği yasamız olmadığı için gümrük kapılarından da ne tür tohumların geldiğini denetleme şansımız yok. Ama bildiğim kadarıyla e, bazı mısır ayçiçeği gibi hani e, yemlik olarak kullanılan soya gibi yemlik olarak kullanılan bazı tohumlarda böyle bir endişe olduğunu e, açıklamışlardı e, platform e, geçtiğimiz yıllarda. Dönem dönem e, Türkiye'de de kaçak ekim olduğu iddia edildi ama kanıt olmadan e, var demek mümkün değil. E, bunu kanıtlayabilmeniz için de bir Yasal güvencenizin olması gerekir. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bugün bir ithal bebe mamasında bilim adamı olarak ben kullandım ve inceledim. Ve içinde gerçekten zararlı herhangi bir maddi buldum. Ve bunu kamuya açıkladım. Markaya zarar vermekten ben hapse giririm. O şirkete bir şey olmaz. Çünkü o maddenin yasak olduğunu belirleyen bir biyogüvenlik yasası yok hala Türkiye'nin. Evet. Ve 6 yıldan beri de bu yasa çıkartılamıyor. Evet. İşte bizim tenkit ettiğimiz de bu. Bundan 6 yıl önce ilk çalışmalar yapıldığında gerçekten de ziraat mühendisleri odasından veya diğer sivil toplum örgütlerinden görüş alındı. Ama ondan sonra yasa taslağı buzdolabına kaldırıldı. Ta ki işte 1 Haziran'da Sayın Devlet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya kadar hiçbir gelişme olmadı. Şimdi tam da... İMF ile masaya oturtulma aşamasında bunun ısıtılmış olması bana yine bir takım dış baskıların etken olduğunu düşündürüyor. Biraz önce sorduğunuz Avrupa konusu çok evet. önemli. Şimdi bakın Avrupa'da bir merkezi yönetim var. Bir de ülkeler var. Ee, yani ülkelerin kendi yasama organları Avrupa Birliği üyesi olduğu için ortadan kalkmadı. Ve... E, Avrupa deli dana dan yaşamış olduğu süreçle yurttaşla yönetim arasında ciddi bir güven sarsılması olduğu için 2002 yılında çok güzel bir biyogüvenlik yasası çıkardı. Ve dedi ki: Ben herhangi bir besinin zararlı olup olmadığını politik manipülasyon olmasın diye ap ayrı bir bilimsel kurula risk Değerlendirmesi yaptıracağım ama risk yönetimini politikacılara bırakacağım. Halbuki Amerika'da FDA yani Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın gıda ve ilaç otoritesi hem risk değerlendirmesinden hem risk yönetiminden sorumludur. Avrupa burada bir kuvvetler ayrımına gitti. Çok da doğru yaptı. Gerçekten EFSA adında European Food Security Authority diye yani Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi diye bir bilim heyeti kurdu. Ve bu bilim heyeti yaptığı risk analizlerinin raporunu Avrupa Komisyonu'na sunmak zorunda ve Avrupa Komisyonu gibi çok üst düzeyde bir karar merciğini görevlendirdi Avrupa yasaları. Nitekim... Bir müracaat olduğu zaman genetiği değiştirilmiş bir bitki Avrupa pazarına çıkartılmak istendiğinde EFSA risk değerlendirmesini yaptıktan sonra raporla komisyona sunuyor. Komisyon da evet Avrupa çapında bunu satabilirsiniz diye karar veriyor. Fakat şunu gördük. Bu teori çok güzel ama pratikte şunu gördük. EFSA hangi tohumma sakıncasızdır dediyse komisyon altına imza attı. Halbuki Yasada iki yasa maddesi çiğnenmiş oldu. Bir, yasa diyor ki herhangi bir bitkinin sağlık sakıncası olmadan önce akut zarar, kronik zarar, birikimli toksik etki ve gelecek nesillerde zararlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Şimdi bunları araştırmanız için fare üzerinde düşünürsek çok hızlı metabolizması olduğunu konuşmuştuk geçen programda. Evet. En az 18 aylık bir çalışma yapmanız lazım. Ama bugüne kadar EFSA'ya sunulan 90 günden daha uzun bir çalışma yok. Evet. Yani Dolayısıyla... Bu da güvenilirliğini e, zedeliyor. Güvenilirliğini zedelemekle kalmıyor. Yasayı çiğniyor. Yasa 4... Aşamalı bir güvenlik araştırması şart koştuğu halde sadece iki aşamalı bir çalışmayı yeterli kabul ediyor ve yasa çiğnenmiş oluyor. Evet hocam diğer uygulamalardan isterseniz bir müzik arası verdikten sonra devam edelim. Kenneth Heat'ten On The Road Again'i dinliyoruz.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 Evet Kenneth Heath'den On The Road dinledik. Şimdi e, Sayın Kenan Demirkov'la e, genetiği değiştirmiş organizmalar konusunda ARPA Birliği'ndeki uygulamaları konuşuyorduk. Buyurun hocam. Şimdi ön değerlendirmede yani sertifikasyon sürecinden önce yapılması gereken ön değerlendirmede bu konuyla Avrupa Birliği'nin en üst makamı olan EFSA'nın eksik davrandığını konuştuk. Peki komisyon nasıl karar verecekti? O da yasada belirli. Komisyon da karar verirken bir gediolu bitkinin yani genetiği değiştirmiş bir bitkinin piyasaya sürülüp sürülmemesi için karar verirken EFSA'nın raporu kamuoyu duyarlılığı ve ihtiyat ilkesine göre karar verir diye emreder yasa. İhtiyat ilkesi eğer insan sağlığı için yüzde yüz garantilidir kanıtı yoksa Kuşku varsa asla piyasaya sürülmemelidir içermektedir. Peki bugüne kadar buna komisyon baktı mı? Hayır. Bugüne kadar kamuoyuna sordu mu? Hayır. Bugüne kadar sadece EFSA'nın raporunu baz aldı ve böylece aslında bir yetki devrinde bulundu. Karar verme merci komisyon olduğu halde sadece EFSA'nın raporuna istinaden karar verdiği için bütün yetkiyi EFSA'ya devretmiş gibi oldu. Yani Avrupa Komisyonu da yasayı çiğnemiş oldu. Daha sonra bağımsız bilim adamlarının itirazları EFSA'ya sunulduğunda yeni kanıt yoktur, bunların biyolojik önemi yoktur diye bilimsel verileri göz ardı etti. Peki EFSA niye böyle davranıyor diye baktığınızda evet. EFSA'nın GDO paneli diye genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili bir çalışma grubu var. Çünkü çok değişik gıdayla ilgili araştırmalar yapılıyor ama bir çalışma grubu da GDO ile ilgili. GDO panelinde yer alan bilim adamlarını irdelediğinizde bir de görüyorsunuz ki mesela Profesör Barç diye bir Alman, Profesör Schliemann diye bir Alman var. Bu her ikisi de daha önce Monsanto filminde, reklam filminde görev almış insanlar. Yani evet, Monsanto, GDO üreticisi bir firma bu arada. Dünyanın en evet. büyüğü. Hatta şöyle diyelim, dünyada dört tohumla bütün GDO yani genetiği değiştirilmiş bitkilerin yüzde 99'u dört tohumla yapılıyor ve bunun da yüzde 90'ı bir şirketin elinde. Yani aslında biz sizinle haftalardır burada bizi dinleyenlerin kafasını şişiriyoruz tek bir şirket yüzünden. En acısı da bu. Yani hmm. bundan sonra hmm. tek bir şirketin geliri ...için kaç bilim adamı dünyada, kaç politikacı evet. dünyada emek harcıyor? İşte bu Amerikan şirketlerinin, Amerikan yönetimiyle olan çok evet. yakın Üstelik ilgileriyle. Üstelik bu Türkiye'ye e, tohum sokulması yasakken böyle oluyor. Evet. Yani evet. bir biyogüvenlik yasa tasarısı üzerine konuşurken bunları bir şekilde evet. biz bu endişeleri e, bir şekilde taşıyoruz... Evet. Peki bir şey sormak istiyorum. Türkiye'ye tohum sokmak yasak. Beyan usulüne göre o da ne yazık yani herhangi bir tahlil falan yapılmıyor. Peki işlenmiş ürünlerde ne oluyor? Şimdi işlenmiş ürünlerde e, gerek ham madde olarak yurt dışından gelen bazı ürünler veya hazır işlenmiş ürün olarak gelen ürünlerin e, yani marketlerde satılan 700 küsur üründe GDO'nun olduğu Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. 700 küsur üründe evet. GDO var Türkiye'de satılan. evet ve yurttaşımız bunu sadece devletin anayasal mecburiyetini hatırlayıp devlet yurttaşın sağlığını korumakla yükümlüdür. Bunu devlet hatırlayıp biyogüvenlik yasasını bir an evvel çıkarmak zorunda. Ama bio hayat güvenlik yani hayatı güvence altına alan bir yasa çıkartmak zorunda. İnsanları kobay olarak kullanan, zehirleyen yüzbinlerce belki Önümüzdeki 20-30 yıl sonra belki yüz binlerce insanın vah ne ettik biz ölümüne yol açtık demek zorunda kalmayacağı. Bir biyogüvenlik yasası çıkarmak zorunda. Peki biraz önce e, taze sebze meyvede böyle bir e, sorun olmadığından e, daha doğrusu olmadığının e, çok yüksek bir olasılık olduğundan söz etmiştiniz. Ama işlenmiş ürünler dediniz. E, şu anda marka vermenin mümkün olmadığında biraz önce söylediğiniz zaman ne tür ürünlerde genelde? Şimdi e, çok basit bir örnek vereyim. E, Türkiye'de e, mısır özü, satılan mısır özü yağının yerli üretimi hemen hemen hiç yok. Çok az bir bölümü yerli üretilir. Mısır özü yağı tanklarla Amerika'dan gelir ve burada sadece paketlenir. E, Amerika'daki Mısır'ın %90 küsürü genetik yapısı değiştirilmiştir zaten. Dolayısıyla biz Mısır özü yağı alıyorsak %100'e yakın bir garantiyle bunun genetik yapısı değişmiş Mısır'dan olduğunu iddia edebiliriz. Peki, Bu çok basit bir örnek. Hı hı. Veya siz kardeşinize sevindirmek için akşam çikolata götürdünüz. Çikolatanın içinde soya lesitini var. Bu soya lesitini acaba hangi soyadan üretildi? E dünyadaki soyanın zaten neredeyse tümü artık maalesef Gedeoğlu. E yani bir paket masum çikolatayı götürürken de veya gofret götürürken de siz yeğeninize Kardeşinize, çocuğunuza gediolu bir ürün ikram ediyor olabilirsiniz. Evet. O zaman e, ekolojik... Ama, bu, bakın, e, işte bu toplumsal hı hı. bilgilendirme... Çünkü yasal olarak ithalatı Dünya Ticaret Örgütü kuralları dolayısıyla yasaklayamıyorsunuz. Ama Avusturya'da e, tohumların ekilmesi yasaklandı. Biliyorsunuz geçen sene en son bir e, ürün daha vardı ekilen. O da yasaklandı. E, ama toplumsal bilgilenme ile... Yurttaş artık bunları tercih etmediği için ve de tabii ki etiketlenme zorunluluğu olduğu için market e, zincirleri bir araya gelerek biz artık bu ürünleri satmayacağız kararı aldı. Bu da tüketici i̇şte, baskısıyla olan. Bir tüketici şey değil mi? baskısıyla hı hı. oldu ama aynı zamanda belki de e, market sahiplerinin de toplum bilinciyle hı. olmuş olabilir. Yani illa baskı olmak zorunda değil. Onlar da insan çünkü onlar da bu top Traklar'da yaşayan insanlar yani aynı duyarlılığı ben bizim Market sahiplerinden de beklemek isterim. Evet umuyorum her alanda böyle bir duyarlılık gösterirler. Peki sonuçta bu ürünleri dışarıdan anlamak mümkün değil bildiğim kadarıyla. Asla. Fakat etiketleme de olmadığı için o zaman tüketici ne yapmalı? Ekolojik sertifikalı ürünler kullanmak bunun bir çözümü olabilir mi? Ee, Bunun bir çözümü olabilir ama e, aslında çok daha yaygın bir tarım tarzı var Türkiye'de. O da geleneksel tarım. Hı hı. E, çünkü e, ekolojik tarım e, yurttaşlarımızın belki ancak binde birine şu anda hitap edebilir. E, e, bizi dinleyenlerin çok az bir bölümüne ancak ulaşabilir. O yüzden biz yerli tohumlarımıza sahip çıkmalıyız. Evet. En önemlisi o. ...yerli tohumlarımıza sahip çıkmalıyız. İlla bütün domateslerin kalıptan çıkmış gibi... ...aynı boyda, aynı renkte olmasına e, uğraşmamalıyız tüketici olarak. Bizim yerli, yamuk yumuk domateslerimizin lezzetine yeniden kavuşmayı özlemeliyiz. Mevsimlik ürün tüketmek Kesinlikle e, bu arada çok önemli. Ee, ve e, olabildiğince paketlenmiş, hazır ürünlerden etiket yasası olmadığı için şu anda... Potansiyel olarak her birini bu şekilde görmek zorunda olduğumuz için paketlenmiş ürünlerden kaçmak evet. zorundayız. Bu aslında bu ürünleri üretenler için de bir avantaj. Şu anda tüm ürünler şahibi altında. Tüm ürünler şahibi altında olduğuna göre üreticiler de ee, ...yasa yapıcıya baskı yaparak bizi bu şaibeden kurtar demek zorundalar diye düşünüyorum. Evet. Ee, kendi satın alma gücünü kullanarak, bilgisini kullanarak e, bir şekilde insanlar bir şeyler yapabilirler. Artı neler yapabilirler? Mesela böyle bir kampanyaya nasıl katkıda bulunabilirler? Ee, biz yine... E... Balonumuzla e, yaz festivallerinde e, il, il, ilçe ilçe e, gücümüz yettiği oranda. Mesela bundan sonraki durağımız bildiğim kadarıyla Tunceli, Ankara var sırada. E, olabildiğince imza kampanyalarına katılmaları ama öğrenip katılmaları ona çok önem veriyoruz. E, ve kendi çevrelerine bu bilgileri yaymaları alışveriş yaparken mutlaka... İki kere düşünüp bir kere alışveriş yapmaları. Yani körü körüne her önümüze çıkanı e, satın almamamız gerektiğinin bilincine varmalıyız. Evet, ve çevremizi. E, taze sebze meyveyi evet. tercih etmeliyiz. Olabildiğince bakın Amerika'da e, e, hane halklarının sadece %27'si temel besin maddelerini kullanıyor. Gerisi hazır gıda kullanıyor. Evet bu çok düşük bir rakam. E, Türkiye'de maalesef özellikle kadının iş hayatına katılmasıyla Giderek o yöne doğru bir kayma seziyorum Aman ne olur Geleneksel gıdamızı ve yeme biçimlerimizi Mutfak alışkanlıklarımızı Koruyalım. bırakmamakta evet, Yarar var korumakta evet. yarar var Çok teşekkürler hocam ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık ederim. tekrar Sağ ee, evet e, genetiği değiştirilmiş organizmalar e, konusunda daha fazla bilgilenmek istiyorsanız e, şu üç adrese e, bakabilirsiniz. Çiftve çiftve çiftve çift nokta, nokta org çiftve çiftve çiftve nokta çiftve çiftve çiftve ve e, çift ve çift ve çift ve nokta sitelerinden de e, GDO kodusunda bilgilenmeniz mümkün. E, bu haftalıkta bu kadar. E, yine her programda olduğu gibi e, yarın her cumartesi olduğu gibi Şişli'de kurulan %100 ekolojik pazara hepinizi bekliyoruz. Hepinizi iyi hafta sonları. Hoşçakalın.